Peki, Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Rabbimin lütuf ve inayetini, yardım ve ihsanını niyaz ederek yeni bir sureye başlamış olacağız inşallah. Bu okuyacağımız veya başlayacağımız sure Kur'an-ı Kerim'in gerçekten apayrı özellikleri taşıyan özelliklerini taşıyan müstesna bir suredir. Surenin meşhur adı Nahl suresidir. Nahl, bal arısı demek. 16. suredir mekke'de inmiştir 3 ayet dışında. İleride gelecek. Toplam 128 ayettir. Ayetleri uzuncadır. Hicr suresi kısa bir sure olmakla birlikte ondan daha önce yer almıştır. Muhtemelen tam üzerinde mukayese yapmadım zannederim. İsra suresi de bundan kısadır. Böyle bu arada yer almıştır. Kanaatimce bu gibi sıralamalar birçok İslam aliminin kanaati surelerin tertibinin e, peygamber tarafından yapılmadığı. Ancak Hz. Osman ve Hz. İbbekir'in ve Kur'an'ı eden ashabın içtihadiyle olduğu şeklinde olmakla birlikte azınlığın kanaati olan ...surelerin tertibinin de peygamber efendimiz tarafından yapıldığına dair... ...kanaati, içtihadı, alimlerin kanaatini güçlendiriyor gibi geliyor bana. İleride nasip olursa... ...hamim surelerine geleceğiz inşallah. Oralarda da göreceğiz ki hamimlerin hepsi arka arkaya gelmemiştir mesela. Ve buna benzer... ...bu sıralamanın... ...sıralamanın... ...eğer... Beşer anlayışına göre yapılmış olsaydı, muhtemelen Hicr suresinin belki İsra suresinden de sonra gelmesi gerekiyor. Çünkü muhteva da daha sonra gelmesine de müsait. Diye bir takım mülahazalar ortaya atılabilir. Neyin lehine? Surelerin tertibinin de Peygamber Efendimizin emriyle, dolayısıyla Allah'tan gelen vahiyle yapıldığına dair kanaati güçlendiriyoruz. Şimdi Nahl suresi surenin meşhur olan adıdır dedik. Bir de bu surenin pek meşhur olmayan ama surenin muhtevasına çok uygun olan bir ismi daha vardır. Suratun ni'an. Nimetlerin sayıldığı sure. Gerçekten bu sureyi okuduğumuz zaman Cenab-ı Allah'ın nimetlerinin ne kadar büyük ne kadar sonsuz, ne kadar bol, ne kadar muazzam olduğunu anlar, anlıyoruz. Bu nimetleri Cenab-ı Allah'ın bizlere özellikle böyle bir surede hatırlatmasının hikmetlerinden birisi de şudur. Cenab-ı Allah nimetlerini hatırlatarak ifade yerindeyse bizim kendisini sevmemizi kolaylaştırır. Siz annenizi niye seversiniz, babanızı niye seversiniz, niye her andığınız zaman içinizde aradan uzun zamanlar da geçse bir şeyler depreşiyor. Çocuğunuzu niye seversiniz, aranızdaki nimet bağları dolayısıyla seversiniz. Anne babanızın sizin üzerinizde nimeti vardır. Çocuğunuzun da sizin de çocuğunuzun üzerinde nimetleriniz vardır. Bu nimet bağı sizi birbirine bağlıyor, birbirinize <gülüyor> sevdiriyor. Cenab-ı Allah'ın bunca nimeti bu surede arka arkaya sıralamasının hikmetlerinden birisi de bizim kendisini sevmemizi kolaylaştırmasıdır. Biz bu nimetler üzerinde düşündükçe bu nimetlerin kadru kıymetini öğrendikçe, farkına vardıkça bütün kalbimizle elhamdülillah sana ya Rabbi deriz. Bütün kalbimizle surenin sonunda bir önceki surenin sonunda Rabbini hamd ile tesbih et, secde edenlerden ol ve ölüm sana gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Ayetinin ...ayetlerinin tecellisini yaşarız. Gereğine daha çok kanaat ederiz. Niçin ibadet etmek edecekmişim? Bundan dolayı edecekmişim. Çünkü o bunca nimetleri bana veren... ...bana bu kadar nimeti bağışladığına göre o beni seviyor. O beni seviyor. O beni seviyorsa ben onu nasıl sevmem? Nasıl onun ona olan sevgimle bağdaşmayan itaatsizliği yaparım? Nasıl ona itaat etmem? Neye dayanarak ona baş kaldırabilirim? Bütün bu hususlar gündeme gelir. Günümüz insanı nimetler içerisinde yüzüyor ve bunlar benim işimdir diyor. Çünkü, şunu yaratan, bunu yaratan diye konuşup dururlar. Her şeyi yaratıyorlar kardeşim. Sanat eseri yaratıyor, top yaratıyor, bilmem ne yaratıyor. Pozisyon yaratıyor, bilmem ne falan filan. Mühür şeyler. Siz kimsiniz ya? Sivrisinek kanadı kadar bütün tanrılarınızla birlikte bir araya gelseniz yaratamazsınız. Sivrisinek sizden ve tanrılarınızdan bir şey kapıp gitse onu ondan geri alamazsınız. Kur'an böyle diyor. Nasıl yaratmaktan bahsedersiniz? Çok affedersiniz. Bir sancısı tutsa, yediğini çıkaramasa debim debim debelenecek olan insan yaratmaktan bahsediyor. Hasene Basri diyor ki Rahmetullah aleyh güzel yani edebi bakımdan da güzel bir ifade. Diyor ki miskinun ibnu adam. Tuzihi'l baqa. Ve tuntihu'l arqa. Ve tiktulehu'ş şerq. Zavallı Ademoğlu diyor. Ufak bir sivrisinek onu rahatsız eder. Terledi mi pis pis kokar. Boğazına bir şey kaçsa ölür. Bu kadardır insan ya. Yüzsüzlük ederek şunu ben yarattım bunu ben ettim. Şu 20. asırda, 21. asırda insanlar göklere çıkıyor. Siz bize hala Efendime söyleyin vesaire vesaire. E, 80 sene önce ne efsunculuk ne yosun, Kabe arabun olsun, Çankara ya bize yeter diyenler vardı. Ne oldu onlar? Onlar da kayalarıyla nereye gittiler? Cehenneme yuvarlanıp gidiyorlar. Ne işe yaradı bu kadar saçmalık? Kendilerini esfel-i mahkum etmenin dışında. Ya. Ee, ama işte bütün bunlar neden? Küfürden. Küfür nankörlük. Küfür ne demek? Gerçeğin üzerini örtmek demek. Kelime olarak. Gerçeğin üzerini örtmek, kapatmak demek. İşte onun için en büyük gerçek olan iman kapatıldığı için küfür denilmiş duruma. Bu ankörlüye düşülmemesi için Cenabı Allah bu mübarek surede bizlere nimetlerini hatırlatıyor. Ama önce sure çok çarpıcı, çok etkileyici ifadelerle başlıyor. Gerçekten çok etkileyici. Müminleri de korkutur, kafirleri de korkutacak bir başlangıç. Çünkü Allah'ın emri geldiği zaman mümin de azabın kapsamına kalıp kalmayacağından emin olamaz. O dehşetle korkar. Assalatu Allah, diyor ki. Allah'ın emri geldi. Geldi bilin. Öyle şimdi gelmese bile mutlaka gelecektir. Geldi geçmiş zaman. Geçmiş zamanı olup bitmiş olaylar hakkında kullanıyoruz. Cenab-ı Allah için geçmiş gelecek mevzu bahis değildir. Gerçekleşeceğine dair hüküm verdiği Emrettiği her bir husus Olup bitmiş gibidir Kesindir yani Onun için burada Allah'ın emri geldi Nedir Allah'ın emri Azabı olabilir Kıyamet olabilir Türlü şekillerde tefsir edilmiştir O halde Fela testa'cilû Bu emrin Daha çabuk gelmesini istemeyin. Zaten olmuştur yani dercesine. Zaten olmuş. Nesine acele ediyorsunuz? Olmuş bilin. Olmuş bitmiş bilin. Hiç acele etmeyin. Vakti gelince çünkü olacak. Bundan kaçış yok. Subhane O her türlü eksiklikten Lezzet. Onu her türlü eksiklikten tenzih edinir. Yani, dediğini yapamaz, sakın böyle düşünmeyin. Yani, kendisine karşı gelenleri cezalandıramaz, düşünmeyin. Yani, yapılan kötülüklerin bir kısmını da olsun bilemez, tespit edemez, ...karşılıklarını veremez... ...gibi düşünmeyin. Bizi azaplandırmaya gücü yetmez. Bu söylenenler... ...hakla alakası yok. Çok gördük... ...sakın demeyin... ...gibi... ...küfrün ve kafirlerin... ...ileri sürdükleri ve söyledikleri... ...bir yol şeyler var... Gerek Allah hakkında, gerek Allah'ın fiilleri, sıfatları, emir ve hükümleri hakkında. İşte Allah bütün bu iddialardan ve bütün bu söylenenlerden nedir? Münezzehtir, yücedir. Taala Amma يُشْرِكُونَ Hem yücedir o, hem münezzehtir. Neden? Onların ortak koştuklarından, ortak koşmalarından. Öyle. Nasıl ortak koşulur Allah'a? Allah şeriat indiriyorsa biz de kanun yaparız. Günümüzün en belirgin şirki budur. Biz de kanun yaparız. Dünyada harıl harıl parlamentolar kanun yapıyor. harıl harıl Allah'la beraber ortaklar koşuluyor. Bunun Kur'an'i manası budur. İşte Allah onların yaptıklarından ve ortak koşmalarından münezzehtir. Birinci nimeti bu. Allah bizi uyarıyor. Allah'ın azabının erken gelmesini istemeyin. Gelmesi sizin faydanıza olmayabilir çünkü diyor. Bunu yapmayın. Hatırlatıyor. Bakın diyen nimete bakın ne kadar büyük bir nimet. En büyük nimet. Sıralanıyor nimetler tek tek. Yünezzilül <gülüyor> melâikete bil ruhi min emrih. Melekleri kendi emri ile olmak üzere ruh ile indirir. Buradaki ruh nedir? Buradaki ruh, vahidir, Kur'an-ı Kerim'dir. Kendisine uyulması gereken hak ve hakikattir. Veya yaratılmışların ruhudur. Veya rahmettir. Ama en güçlüsü açıklamalar arasında Kur'an-ı Kerim ve ilahi vahiy olduğudur. İşte bu Kur'an-ı Kerim'i meleklerle indirir Cenab-ı Allah. Vahyi meleklerlerindir. Ruh olmadan bizim hayatta kalmamız mümkün değildir. Bedenimizin ruhu bedenimizden çekilince ölürüz. Fakat vahiy ruhu kalbimizde olmazsa veya bir kalpte bulunmazsa o ebedi helaktedir. Vahyin vahye ruh denilmesi o bakımdandır. Şimdi biz edebiyatta kendisine benzetilenin benzeyenden daha güçlü olması gerektiğini öğreniyoruz. Kur'an-ı Kerim'de benzetmeler bazen tersi nedir? Burada benzetme insan bedenindeki ruhadır. Vahiy insan bedenindeki ruha benzetilmiş. Yani nasıl bizim bedenimiz ruh olmadan hayat bulamıyorsa kalplerimizin de hayatı Ruh mesabesindeki vahye bağlıdır. Ebedi hayatta mutluluğa ve saadete ermemiz, kötülükten, bedbahtlıktan, cezadan kurtulmamız, bu ruha mazhar olmamıza, bu ruha iman etmemize, bu ruha yani vahye bağlanmamıza bağlıdır. İşte bu vahiy kulları arasından dilediği kimselere indirir. Ne, de, ne demeleri için en en ziru la ilahe illa ana fettakoon Allah Allah kullarına indirdiği vahiyle benden başka hiçbir ilah olmadığını ve bu sebeple artık bana karşı takvalı olun demek üzere ruhu'tan ru' emrinden olan ruhu kullarından dilediği kimselere indirir. Yani rasullerin görevi insanlara la ilahe illallah demeleri gerektiğini anlatmaktır. Şu ara suresinde gelecek. Orada birçok peygamberden söz edilecek. Bu çok peygamberler hepsinin söyledikleri tek bir cümle, ortak bir cümleleri vardır. En yebudullah ve teku Allah'tan Allah'a ibadet edin ve benden ve atıyorum pardon ve bana itaat edin. Ve kullaha, ve atiyuh. Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Her halükarda iman ve bu imanın gereği olarak resulün getirdiği şeriate uymak. İman ettik ondan sonra kafamıza göre takılacağız. Böyle böyle bir iman olmaz. Böyle bir iman olmaz. İman ediyorsan, imanın ifade ise senin artık teşbite hata olmasın. Başka bir ifade gelmediği için hatırlıyorum benzetme de hata olmaz derler. İmanın artık senin yularındır. İman nereye gitmeni gerektiriyorsa oraya gidersin. O bağı kafandan o yuları çıkartıp istediğin yere gittiğin takdirde davayı kaybedersin. İman seni nereye götürüyorsa, nereye gitmeni istiyorsa, ne yapmanı gerektiriyorsa oraya gideceksin, onu yapacaksın. Ya ben iman ediyorum ama, e, o ama nereden çıkıyor? Cenab-ı Allah'a ama diyerek teslimiyet olmaz ki. Kendinizi Allah'a teslim edin. İzrail Allah'a sormuş. Allah'ın bir kaderi var mı? Allah'ın bir kaderi var mı? Allah'ın bir kaderi var mı? Allah'ın bir kaderi var mı? Allah'ın bir kaderi var kainata Allah'ın bir kaderi var mı? Allah'ın bir kaderi fakat nerede böyle bir güç? Haşa kimse Allah'a ortak olamaz. O yüce peygamber bunu söylemişken bize ne demek düşer? Hani Rabbi ona teslim ol dedi. O da teslim olmasının gerekçesini söyledi. Hem Allah'ın emrine uydu hem de başka yolum yok ki mantık, akıl, tutarlılık, benim de alemlerle birlikte alem sana nasıl teslim olduysa ben de sana teslim oldum. Hani Rabbin diyor gökleri ve yeri yarattıktan sonra onlara isteyerek veya istemeyerek gelin dedi. Ne dediler? Ne dediler? قَالَتَا اَتَيْنَا تَعِينَ Ayet çok enteresan değil mi? Yer konuşuyor, gök konuşuyor. Allah'a itaat ettiklerini ifade ediyorlar. Demek ki kainat bizim zannettiğimiz gibi sağır ve kör değildir. Kainat konuşuyor. İşte Allah'ın kelamı buyurun. وَاِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُوا مِنْهُ الْاَنْهَارُ وَاِنَّ مِنْ الْحِجَارَةِ لَمَا يَهْبِتُ Allah Allah. Öyle taşlar vardır ki Allah'ın haşyetinden, Allah'ın korkusundan, tepelerden yuvarlanıyor. Ne kadar muazzam bir kainat. Allah'a itaat eden bir kainat yani. E Kainat Allah'a itaat ediyorken bize ona isyan etme düşmez ki. Kainatla aynı ise aykırı ses olarak çıkmayalım. Bu muazzam, muhteşem ilahi orkestrayı tabir caizse cıtlak seslerle bozmayalım. Kainatın çok güzel bir ahengi var. İnkarımızla, küfürlerle bu güzel ahengi zedelemeyelim. İşte o zaman Allah tam yani bu işin de başı kainata aykırı olmamanın, Kaynatta aykırı ses olmamanın yolu, Allah'tan başka ilah olmadığına iman etmekle başlar. Ondan sonra da Fettekûn ile, ayet-i kerimedeki lafzıyla burada devam eder. O halde benden kork. Bana karşı takvalı olun. Takva tabi tam korku değildir. Korkudan daha geniş bir mana ifade eder. Takva kısaca Allah'ın mükafatını ümit ederek ona itaat etmek, azabından çekinerek de yasaklarından kaçınmak demek. Ondan sonra en büyük nimetten sonra bir diğer nimet veya büyük nimetlerden sonra hepsi beraber bir diğer nimet üçüncü ayette: خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِ Gökleri ve yeri hak ile yarattı. Çok önemli. Göklerde ve yerde batıl bir şey yok. Boş bir şey yok. Her şey yerli yerinde, her şey bir sebebe bağlı, bir hikmete bağlı olarak var edilmiş. Bilmemizle bilmememiz arasında bir fark yok, durum değişmez yani. Bazen bilebiliriz, bazen bilmeyebiliriz. Fakat Cenab-ı Allah bunu söyledikten sonra görsek de görmesek de her şey bir hakkın neticesidir. Bir hakk ile oradadır, o şekildedir, öyle var olmuştur. Teala amma müşrikun, Onların ortak koşmalarından o pek yücedir. bir diğer ilahi nimet ve mucize. Halakal insane min nutfe. Allah Allah. Allah Allah. İnsanı bir nutfeden yarattı. Erkeğin menisinin bir hücresinden kadının bir yumurtasından. Nutfe meydana geliyor ve bundan insan oluyor. Yemin ederek söylüyorum, ilim ancak bu nutfenin insana aşama aşama dönüşünü inceleyebilir. Ama bu işin nasıl olduğunu açıklayamaz. Evet, nutfe, Cenab-ı Allah zaten söylüyor. Nutfeden sonra ne oluyoruz? Bir sülük gibi yapışan bir kan damlacığı. Ondan sonra bir çiğnemlik et. Ondan sonra kemiğe, iskelete dönüşüyoruz. Ondan sonra o küçücük iskelete etki ediliyor. E, bu hücreye o kadar muazzam ve akıllıca bölünmeyi kim verebiliyor? O kadar muhteşem yapılanmayı ve organizasyonu kim ilham ediyor? Nasıl oluyor? Bir grup hücre tırnak oluyor, bir grup hücre saç oluyor, bir grup hücre et oluyor, bir diğeri kemik oluyor, biri göz oluyor, biri beyin oluyor, biri kulak zarı oluyor, biri kulağın ortası oluyor, biri ne bileyim yani, sinir oluyor, damar oluyor, hep yer bir şey oluyor, mide oluyor, kalp oluyor. Biri bir yerinde olmazsa veya eksik olursa veya fazla olursa doğan insan ...normal kabul edilmiyor. Veya bazen doğmadan da düşüyor. Bu nasıl oluyor kardeşim? Kimse bunun nasıl olduğunu anlatamaz. Bilemezler. Fakat... bunu cenab Allah... ...her gün... ...kim bilir... Bir günde hesap edilmişti mutlaka da ben bilmiyorum. Bir günde kim bilir kaç <gülüyor> binlerce doğum meydana geliyor. Kim bilir kaç milyonlarca belki kadın hamile kalıyor. Hamilelik sürelerini tamamlıyorlar. Doğumlar oluyor. Şu oluyor bu. Oluyor. Ve Cenab-ı Allah bunların her birisine hiç karışmadan, hiç Efendimiz'e söyleyelim sıra dışı bir şey olmadan dediğim gibi olduğu takdirde de o bir hastalık kabul ediliyor. Bu da Cenab-ı Allah'ın dilediği zaman dilediğini dilediği gibi halk edeceğinin ayrı bir göstergesidir. O ayrı bir konu. Ve bunlar oluyor cereyan ediyor. <gülüyor> Doğuyorsunuz. Doğuyoruz. İnsanlar doğuyor. Önceleri Hiçbir şeye gücü, takati yetmeyen insan. Bir bakıyorsunuz yavaş yavaş. Güçleniyor, büyüyor. Önce davranışlarıyla birkaç farklı sesiyle kendisini ifade eden o küçücük bebek. Bir süre sonra bakıyorsunuz. Söyleyemediği cümle kuramadığı, söyle kullanamadığı kelime kalmıyor. Nasıl? Nasıl? Bunlar oluyor, bu belli, gözlemle tespit ediyoruz. Fakat bu iş nasıl olup bitiyor? Bunlar hepsi Cenab-ı Allah'ın apayrı nimetleri, lütufları, mucizeler. Ve bunları Allah'la birlikte yapan başka bir güç yok. Onun için ...hak ile yarattı gökleri ve yeri... ...te'âle ammâ yüşrikûn... ...onların ortak koşmalarından... ...o çok münezzehtir, çok yücedir. خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ nutfe, işte az önce bahsettiğimiz o... ...insanı bir nutfeden yarattı... ...buna karşılık o ne yapıyor iman etmesi gerekirken... فَاِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِيلٌ Bir de bakarsın ki o apaçık bir düşman kesiliyor. veriyor. Allah Allah. Ne oldu sana? Kendini ne zannediyorsun? Kur'an-ı Kerim'in dediği gibi Yasir suresinde وَدَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسْيَ خَلْقًا قَالَ بَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ Allah, Allah Aldı Velid bin Mughire eline çürümüş bir kebiği getirdi peygamber efendimizin huzuruna ufaladı. Ya Muhammed senin Rabbin bunu da mı diriltecek diyor. Şimdi de söylüyorlar ya kim gitmiş de gelmiş he! falan. Aynı öyle yılışık yılışık bir de gülüyorlar. Ne diyor Kur'an-ı Kerim? Sizin atalarınız da böyle yapmışlardı derdi biz onlara. İşte Cenab-ı Allah onlara şöyle demişti. Kendi yaratılışını unutarak. Sana en büyük yapılacak, insana yapılacak en büyük hakaret bu. Kendi yaratıldığına hiç bakmıyor. Onu hiç düşünmüyor. Ve ya, akılsız yani. Akılsız. Mantık kıyas yapacaksan Çürümüş kemiği ufalayarak kıyas yapma. Madem iş kıyasa bindi, sen yoktun. Nasıl var edildin? O ufaladığın kemik, bir zamanlar senin gibi safa sağlam birisinin kemiğiydi. Veya bir hayvanın. He? Ve bir zamanlar o kemiğin sahibi hiç yoktu. Sen de böyleydin. ...kendi hilkatini nasıl unutursun? Nasıl unutursun? Yani kıyas yapacaksan... ...o çürümüş kemiği... ...kıyasladığın gibi... ...kendi de kıyasla. Kendinle de kıyasla. Ve nesiye halka diyor. Böyle bir örnek verdi. Ama asıl şaşılacak iş... ...onun kendi yaratılışını... ...unutmasıdır. Unutmasıdır. Niçin? Çünkü hakka düşmanlık, peygamberin getirdiği hakikate düşmanlık akıllarını dumura uğratmıştı, gözlerini göremez hale sokmuştu. Felç olmuşlardı her şeyleriyle yani. Felç olmuşlardı. Günümüz kafirleri münafıkları gibi. Ya, benim böyle siyasi şeylerle alakam yok. Fakat ben insanların hayasızlığı bu kadar savunacaklarını hiç düşünememiştim. Ya. Ama aynı insan da kendi çocuğunuz için bunu istiyor musunuz dediği zaman yok yo, ben istemiyorum. Eee niye? Aynı insanlar derler ki kadın hakları. Kadın eziyet görmesin. kadın şey. Peki kadın kocasından dayak yemesin hay hay. Arkasından da dayak yemesin o da hay hay. Peki hangi yolla olduğu belli olmayacak şekilde kim olduğu ne zaman nereye kadar beraber olacağı belli olmayacak şekilde bir hayalsızlık yaşamak nasıl kabul edilir? Bunun en büyük zararı her şeyden önce kadına değil midir? Allah Allah. Çok enteresan. İşte hayat böyle. Olaylar birçok şeyleri netleştiriyor. Enteresan bir zamanda yaşıyoruz velhasıl. فَاِذَا هُوَ خَسِيمٌ مُّبِنٌ diyor bir bakarsın ki o apaçık bir düşman oluvermiştir diyor. Başka bir diğer nimet. Ama bir nimet diyoruz ama sayısız demek. وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا Allah aynı zamanda davarları da yarattı. Bir iki tane değil bunlar tabi. Fakat tür olarak bir. Bütün davarları da o yarattı. Devam ediyor. Lekum fîhâ dif'un O hayvanlar da sizin için ısınmanızı gerektirecek sebepler vardır. Yani onların yünleri, tüyleri, yapağları vesaireleri ne olur? Bize kinim olur, döşek olur, halı olur, elbise olur çadır olur, vs. Bunlarla diyor, ısınırsınız. Ve menafi' Ve daha başka birçok menfaatler var. O zaman bilinen ve zamanla bilinecek olan. Ve minha te'ekulun Ve aynı zamanda onlardan da yersiniz. Onlardan da yersiniz. وَلَكُمْ ف۪يهَا جَمَالٌ ح۪ينَ تُر۪يحُونَ وَح۪ينَ تَسْرَحُونَ Bir de onları meradan geri getirdiğiniz zamanda da saldığınız zamanda da onlarda sizin için güzellik vardır. Özellikle besicilik yapan, davar sahibi olanlar bu ayet-i daha güzel anlarlar. Biz de iyi kötü anlarız, davarımız vesairemiz olmasa uğraşmasa bile. Gerçekten onları gördüğümüz zaman bile ayrı bir zevk veriyoruz bizler. Hangisi olursa olsun, böyle birlikte yürü, sürü halinde olsun, tek tek oldukları vakitlerde olsun, kurbanlık sebebiyle aldığımız zamanlar olsun. Yani allah Teala onları gözümüzde güzelleştirmiş bulunuyor. Gözümüze güzel geliyor. Evet, aynen öyle. Bir sevgi, bir e, karşılıklı bir iletişim yolu var. Onlar diyor, sizin için bir güzellik vardır. Onlarda sizler için bir güzellik vardır. Burada şuna dikkat çekebiliriz belki. Kainat her şeyiyle güzeldir gerçekten. Kainatta çirkin bir şey yok. Gül gül gül deyip duruyoruz ama Ya deve dikeninin güzelliği gülün güzelliğinden az değil. Ben. Hatta ifade ediyse deve dikenindeki renk cümbüşü yerine göre gülden de fazladır. Gül çoğunlukla tek bir renktir. Değil mi? Ya kırmızı olur ya siyah gül olur veya beyaz olur sarı olur bir şeyler olur. Ama deve dikeninde Sapının yeşilliğinden tutunuz mor rengine, yeşil rengine, sarı rengine bilmem ne harika bir renk cümbüşü. Ama dikenlidir. O ayrı bir konu. Fakat çok güzel gerçekten. Güzel olmayan bir şey yok bu kainatta. Ha güzellik dereceleri farklı farklıdır. Bazen böyle yılan olduğunu bilmeseniz o yılanın böyle derisindeki o güzel renkler, kompozisyona hayran olunursunuz. Yılan olduğunu biliyorsanız biraz böyle yılanın soğukluğuyla irkilirsiniz ama gerçekten o benek benek güzelliklere hayran olmamak mümkün değil. Ne diyorsunuz ya? Ya Rabbi Alemi. Bu, bu güzellik burada enteresan bir şey. Niye? Dediğim gibi kainat hem güzel yaratılmıştır hem ile yaratılmıştır Kur'an'ı söylüyor. Hem güzeldir hem ile yaratılmış her bir şey. Biliriz bilmeyiz ayrı bir şey. Hayvanlar işte bu bakımdan o beslendiğimiz besi hayvanlarımızı geri geldikleri zaman da güzeldir bizim gözümüzde gittikleri zaman da. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ اِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيْهِ اِلَّا بِشِقِّ <الْأَنْفُسُ> Ve bu hayvanların bir kısmı tabi hepsi değil. Bazıları sizin ağır yüklerinizi kendi canınızın yarısı tükenmeden götüremeyeceğiniz yerlere kadar taşıyıp götürüyorlar. Atlar, Katırlar, develer ve buna benzer. Şey. Diğer hayvanlar, eşek aynı şekilde tabi. İş görüyorlar bizim emeğimizi ne yapıyorlar? Tüketmekten boşuna gereksiz yere fazla güç harcamaktan bizi kurtarıyorlar. Cenab-ı Allah böyle bir imkanı vermiş. Ha, artık onlara ihtiyaç kalmadı çünkü biz Efendim ben söyleyeyim işte şu kadar beygir güçlü arabalar yapıyoruz. Motorlar yapıyoruz falan filan. Cenab-ı Allah çeliği yaratmamış olsaydı, demiri yaratmamış olsaydı madenleri yaratmamış olsaydı göreydim seni bakayım. Hangi kaç beygirli motoru yapardım. İnsanoğlu öyle kendisinin bir şey zannetmesin. Yani. Ya, Elbette bir bu bir de şu var. Yani Cenab-ı Allah eğer demiri yaratsaydı sana <gülüyor> O demiri işleme kabiliyetini vermesiydi. İmkanlarını vermesiydi. Yani nimetler büyüdükçe aslında bizim Allah'a şükrümüzün artması lazım. Bir şehre ancak canınızın yarısı tükenmeden varamayacağınız yerlere dediği yerler... ...şimdi çok konfor içerisinde varıveriyoruz ya. Eskiden senenin yarısını adam... Hacca yolculuk yapmakla gider, öbür yarısı da dönmekle geçirirdi. Alın size bir sene. Onun için de ona hacı demeyi hak ediyorlardı yani bir yerde. Allah hacı olacak. hacı. Ha? Ya ondan sonra arkasından şimdi yani istesek iki gün daha hacıdilip gelnebilir, üç gün daha hacıdilip gelnebilir. Hadi bilmedin dört gün olsun. Arafa gününde git, kurban bayramının dördüncü gününde gel hac edersin. Kapatmasınlar olur hocam. Kapat, yolları, tabii tabii. Tabii, tabii o ayrı bir konu yani. Oho, o şekilde yani olabilir, olayı olabilir. Olayı olabilir yani. Ya çünkü şerhanın önünde bir engel yok. Arafa günü önemli olan Arafat'ta olacaksın. İki gün... Mina'da kaldığın zaman alsana üç gün. Hadi ben üç gün kalmak istiyorum Mina'da dediğin zaman alsana dört. Beşinci gün rahatlıkla geri dönebilir. O kadar şey yani bir sene beş güne sığabiliyor. Bu büyük bir nimet. E Cenab-ı Allah bu nimetler suresini şükrümüz gerektiğine dikkat çekmek üzere zikrediyor Allah Niimetler büyüdüğüne göre daha çok şükretmemiz gerekmez? Ama ve kalilun ibadi diyor Cenab-ı Allah. İnne rabbekum rahim. Niye böyle yapıyor Cenab-ı Allah? E sizin canınızın hepsinin tükenerek yok olmanızı istemiyor. Şüphesiz diyor sizin Rabbiniz çok rauf ve çok rahimdir. Çok şefkatli ve pek merhametlidir. Bize olan şefkat ve merhametinden bu şekilde mahlukatı yaratmış ve emrimize vermiş bulunuyoruz. Ondan sonra diğer nimetlerin sayılıp dökülmesine devam edilecek gelecek dersimizde inşallah kaldığımız yerden yani 8. ayet-i kerimeden devam ederiz inşallah. Subhan Rabbi ki Rabbi azze ama yancifun. Ve Khile, Ve Bilgala, Hamira, Ayetinden devam ederiz inşallah. Subhan Rabbi ki Rabbi azze ama yancifun. Salamun ala Ve Alhamdulillahi Rabbi alamin.